saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini doya doya seyreden sanlı kulların arasına hepimizi Rabbim nasip etsin Allah bir olsun. Nefsimize bırakmasın. Hem hem nefsini hem de gelecek olan nesilleri eğiten, ıslah eden salih kullardan eylesin. Kardeşlerim, bugünkü mevzumuz inşallah çocuklarla, çocuk eğitimiyle, çocukların eğitimindeki dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerine olacak inşallah. Aman spor apetale bizlere bu meselede çok çok dikkat eden nefsini ve neslini unutmayan hangi yaşta olursa olsun, bekar olsun, evli olsun, baba olsun, ister çocuklu, ister çocuksuz olsun bu mesellere çok çok dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. ana baba neyse yahudi ise yahudi hristiyansa hristiyan mecusi ise mecusi müşrik ise müşrik yapar diyor bu da gösteriyor ki bir toplumda yaşayan insanın sayısı üçtür ya anadır ya babadır ya da çocuktur. Bunun dördüncüsü nedir? Yoktur. Öyleyse bu üçlüye insanın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani ister baba ol, ister anne ol, ister çocuk ol. Herkes bulunduğu hali, konumu ne yapması lazım? Muhafaza etmesi gerekir ve üzerine düşen sorumluluk neyse gütmesi gereken mesele neyse bunun idrakına varması gerekir. Ama dikkat ederseniz önce ana baba neyse demek ki burada çocuktan önce bir öncelik söz konusu. Yani ana baba Yahudi ise Yahudi Hristiyan ise Hristiyan ama hadis-i şerifin baş tarafını yakalayacak olursanız her doğan çocuk fıtrat. Yani Amerika'daki, Çin'deki, Türkiye'deki, Suud'daki, Rusya'daki nereye giderseniz gidin her doğrulan çocuk hepsi eşit fıtrat üzerine. Yani emir nehiylere teslim olacak şekilde Allah'ın razı olduğu Azze ve Celle'nin ona yüklediği hasletlerden donatarak ne yapılır? Yaratılan bir insan. Aynen birinci misakı izah ederken Allah Azze ve Celle'nin yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu veyahut da atalarımız yani ana ve babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etme hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demiyesiniz diye herkese bu vakayı ne yaptın? Şahitler kıldım diyor Demek ki her doğurulan çocuk fıtrat üzerine doğduğu gibi her doğan çocuk da Allah'a ne vermiş bir ait vermiş. Ama mükellef olana kadar kardeşlerim insanın belli bir süreci var. İşte bu mükellef olana kadar ki sürecin biz anne ve babalara düşen o kadar önemli meseleler vardır ki bunları tek tek ayrı ayrı baplarda ele alıp inceleme mecburiyetindeyiz. Çünkü kemale ermiş olan bu dinde Resulüyle tamamlanan ve Hatemül Enbiya kılınan bu dinde çocuk kısmının unutulması ihmal edilmesi nedir? Mümkün değil. Ve yarın kıyamet gününde ana baba çocuk birbirinden kaçacağına Ya Rabbi bu benim babam ya Rabbi bu benim annem Ya Rabbi bunları ateşten çıkar diye Yalvaran çocuklarımızın Olması daha iyi Veyahut kişi öldükten sonra Üç şey müstesna Amel defteri kapanır diyor Bunlardan birisi nedir Salih bir çocuk İnsan geride Sadakayı cariye bırakmak istemez mi Ama Onun yerine Kendisine küfrettirelim kabirde azap görmesine sebep olan, mahşerde de Allah'tan utanmasına sebep olan bir çocuğa sahip olabilir mi? Allah muhafaza bunlardan mümkün. Öyleyse İslam'da bab bab konu konu meselelerin işlenmesi her zaman Müslüman'a ne yapmıştır? Fayda vermiştir. Çünkü düşünün cibrin hadisini ene aldığımızda o ana kadar Allah kitabında Resulü sünnetinde inanıyorum diyen insanlara o kadar çok şey indirmiş, anlatmıştı ki bildirmişti ki ama o ana kadar oradaki insanlar işte bunlar kalbe işte bunlar alemiliğe işte bunlar bunun koruyucusu tipinde yani imandı İslam'dı, ihsandı böyle bir kategori yapmıyorlardı bilmiyorlardı demek ki hangi mesele olursa olsun böyle kategorilere koyma konu konu çekip inceleme her zaman Müslümana ne yapar? Hayır getirir. Allah hayırda yarışan sanını kullardan eylesin. Allah subhanahu ve teala bizlere merhamet etsin. Resuluna salatu selam olsun. Bu nurlu yolda yolda çaba harcayan, gayret sarf eden bütün İslam alimlerine de Allah rahmet etsin. Kardeşlerim çocuk eğitiminde en önemli maddelerden birisi anne ve babanın salahıdır. Yani belki de en önemli temeli ikisinin salah bulmasıdır. Onların salahı yani iyi olması çocuğun da iyi olmasıdır. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vücutta bir et parçası var ki bu salah oldu mu bütün azalar salah olur. Yani Vücuttaki o et parçası iyi ise bütün azalar nedir? İyidir. O et parçası kötü ise ne olur? Bütün azalar kötü olur. Düşünün fıtrat hadisine baktığımızda her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan. Peki ana baba iyi ise ne olur? Çocuk da iyi olur en azından seçme hakkına sahip olana kadar ana ve babasının ne yapar? Mozaikini taşır. Allah bizleri iyilerden eylesin. Kardeşlerim, yetişen gençlerimizin babasının, babasının eğitimi şeklinde yetişir. Fakat bu babadan önce anneyle başlar. Zira çocuk terbiyesinde en büyük hazırlık baba rızık talebiyle meşgulken ana kucağında geçirdiği dönemdir. Hatta çocukların din sevgisi üzerine yetişmesi de bu dönemde olur. Bu dönemde salih terbiye mutlaka fayda verir. Ve çocuk eğitiminin ilk başladığı nokta çocuk doğduktan sonra değil, eş seçimiyle başlar. Yani bir çocuğun eğitimi ana rahmine düştükten sonra değil veya mükellef olduktan sonra da değil ta eş seçimiyle başlayan bir sürece dayanır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın diyor dört şeyden nikahlanır. Ya soyundan alırsın, ya güzelliğinden alırsın, ya malından alırsın, ya da dinde takvalı olanı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim tercihim dinde takvalı olandır. Onda aradığınız her şeyi ne yaparsınız? Bulursunuz diyor. Onun için kardeşlerim Çocukların şahsiyetlerinin gelişmesi ve dini bir terbiyede büyümesinin demek ki ilk adımı eşin seçimiyle başlıyor. Allah bu konuda çok dikkat eden sanne insanlardan eylesin. Kardeşlerim, ama babanın çocukların şahsiyetinin gelişmesinde mühim kaydeleri gözetmeleri gerekir. Buna çok dikkat etmek gerekir ana babanın onlar arasında çocukların gözleri önünde günlük muhakkak Kur'an okumalı. Hakkı konuşmaları onları hakka sevk edecek hareketlerde bulunmaları gerekir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara olan merhametine çocuklara olan güzelliğine, yumuşak muamelesine ve onları eğitirken sadeline ve anne ve babalara tavsiye ederken sakın Çocuklar yalan yere ne yapmayın? Vaat etmeyin diyor. Bazen anne ve babalar tamam sen dur ben sana şunu alacağım. Çocuk o alacağın şeyi gözetle durur. Eğer onu yerine getirmezsen bunu birbirine ne yapar? Sayar. Sonra o yalancılardan olur. Bu da seni ne yapar? Kızdırır. Halbuki onun fıtratında o bozulmanlık yok ki. Onu bozan nesin? Sensin. Çünkü her doğan çocuk fıtrat üzerine doğuyor ve temizlik var. Fıtratını koruyan bir çocuğun her türlü güzelliğe açık olduğunu görürsünüz. Fıtratı bozulan bir çocuğun ise her türlü pisliğe meyilli olduğunu görürsünüz. Arsızlık, şımarıklık, doyumsuzluk, ahlaksızlık, söz dinlemezlik, hırsızlık, aklımıza ne geliyorsa fıtratı bozulan çocuklarda bunu ne yaparsın görürsünüz. Yine anne babanın en çok dikkat etmesi gereken meselelerden birisi çocukların önündeki tartışmaları o çocukların çocuk dahi olsa psikolojilerinin bozulmalarına o çocuğun stresli, sinirli ve kendi cins olanlarla birlikte uyumsuzluk olduğunu görürsünüz. Halbuki anne ve babasının sakin olan insanların çocuklarının da çok sakin huylu bakışlarını sevecen ve insanlara doğru gülücük savran ufak ufak yavrucak olduğunu görürsünüz. Anne ve babanın en çok dikkat etmesi gereken meselelerden birisi bu. Birisi de birbirlerinin haklarına anne ve babanın riayet etmesidir. Anne ve baba haklarına riayet etmediği zaman çocuk hangisi evde üstünlükse onu ham edinmeye başlar onunla öbürlerini ne yapar ezmeye başlar. Bu da fıtratının çocuğun bozulduğu noktalardan bir tanesidir. Ama herkes haklarına riayet ettiğinde çocuk anayı da bilir, tanır, babayı da bilir ne yapar, tanır. Ama birbirlerinin önünde tartışırsa, birbirlerinin haklarını insanlar vermezse, çocuk da hiçbir zaman anneyi, babayı ne yapmaz, takmaz ve fıtratı bozulur. Allah haktan ayrılmayan samimi insanlardan eylesin bakın bu konuda bazı örnekler var mesela Abad bin Zübeyr'in baba ve annesinin hareketlerinden etkilenmesi ve bunlar gibi çalışmasıyla alakalı örneklere bakacak olursak Zübeyr 8 yaşındayken Müslüman olan sahabelerden birisi Allah kendisine merhamet etsin Allah ahirette görüşmeyi bizlere de nasip etsin 10 yaşında delikanlı iken Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin yukarısında öldürüldü diye bağıran şeytanın sesiyle fırlıyor kılıcını çekip oraya doğru çıkıyor e, yolda elinde kılıçla onu görenler hayret ediyor sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşıyor ve Allah Resulü diyor ki ona ey Zübeyr nereye gidiyorsun böyle diyor Zübeyr diyor ki daha 10 yaşında bir çocuk 10 yaşında Allah'ın Resulü diyor senin öldürüldüğünü işittim seni öldüreme kılıcımla doğramaya gidiyorum diyor. Düşün ana ve babası iman eden samimi kullardan birisi ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden birisi onların yanında yetişen Zübeyir ne yapıyor aynı duygularla aynı sicazetle aynı e, korkusuzlukla ne yapıyor? Eline kılıcı aldığı gibi sokağa çıkıyor. Ama bugünkü topluma baktığımızda ana baba ne olursa olsun Allah'a küfredilir, Resul'e küfredilir, dine küfredilir, dalga dalga sokaklara doldurulur. Anne babanın gıkı çıkmıyorsa o meydana giden bunun da ilerideki gelecek nedir? Çocuğudur. Onun için yaşanan ortam, evin, çocuk üzerinde çok çok büyük etkisi vardır. Yine Abdullah bin Zubeyrin annesi Esma bin Ebubekir'in Bekir'in e, hareketlerine baktığımızda İbn Zubeyrin öldürülmesinden üç gün sonra Mekke'ye girdi. Onu asmışlardı. İhtiyar annesi geldi ve haccaç hakkında şunu indirmeyecek mi dedi. O da münafı mı dedi. Esma dedi ki: "Vallahi o münafık değildi. Çok oruç tutan, geceleri namaz kılan iyi biriydi." "Dön git ey ihtiyar, sen bunamısın?" O da şöyle dedi: "Hayır, vallahi Ali sallallahu aleyhi ve kabilesinden bir yalancı, bir de helak olan çıkacak buyurduğunu işittim de ben bunamadım. Muhakkak ki o zalim sensin." Diyorum. Kardeşlerim, İbn-i Zübeyir'in Allah kendisine rahmet etsin Zalim Haccaç onu Kabe'de asmış ve derisini yüzmüş içine bir şeyler doldurmuştur onun şehadeti de öyleydi Allah kendisine merhamet etsin hakikaten güzel yaşayan ve akıbetini güzel noktalayan yani şahadetle noktalayan sahabelerden bir tanesidir Abdullah İbn-i Zübeyir'in öldürülmesi anında bazıları mescidin kapısına girmeye başır. Her bir grup gittikçe onlara hamle yaparak çıkartılıyor ve o anda mescidin şerefelerinden birisi yere düşüyor ve düşerken birisi diyor ki: "Esma, benim için ağlama. Geri dönecek asaletin ve dinim kaldı. Kesici bir parça ile gücüm ve kuvvetim azaldı." diyor. Yani kendisinin organlarını kesmeye başlıyorlar ve zalim bir şekilde öldürüyorlar. Allah kendisine merhamet etsin. Çocukluğunda o şekilde yetişen birisi ölümünde ki aynı şekilde kılıçtan öldürüldüğü halde ıkı çıkmayan bir sahabe. Yani kişi nasıl yaşar, nasıl yetişirse, nasıl ölürse ölsün o insandaki e, bulunduğu hal ne yapmıyor? Değişmiyor. Yani yetiştirilme tarzı insanın ev ortamı her zaman bütün yaşantısına sirayet eden meselelerden bir tanesidir. Ali bin Fudayl babasından etkilenmesine örnek olacak bakacak olursak Muhammed bin Nahiye Fudayl'in arkasında namaz kıldım diyor. Sabah namazında Hakka suresini okuyordu onu alın bağlayın ayetine gelince ağlama kendisine galip geldi İshak bin İbrahim et taberi diyor ki insanlar içinde kendisi hakkın Allah'tan Fudail'den daha fazla korkanını ve ondan daha fazla fazla ümit emit edeni görmedim Kuran okuması hüzünlü iştiyatlı, sakin ve sammiydi. İnsanlara hitap eder gibi okurdu Enes'in zikredildiği ayetlere vuradığı zaman tekrar ederdi, diyor. Allah merhamet etsin. Rabbim onların o bizlere de nasip etsin. Kardeşlerim, kişinin anne ve babası yaşadığı ortam hakikaten çok çok önemlidir. Düşünün, bir Enes'in 10 yaşında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hizmetçi olarak verilmesi ve 20 yaşına kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalması onun hem ilimli cesaretli yumuşak huylu olmasına insanlara merhametli olmasına ve hakikaten yiğit birisi olmasına sebep olmuştur düşünün Ebu Talib Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öksüzken yanına almış ve yanından hiç ayırmamış Çocuklarından da ne yapmış? Daha üstün tutmuştur. Hiçbir zaman öksüzlüğünü ona tattırmamaya çalışmıştır. Kıtlık zamanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip fakir düştüğünde ne yapmış? Çocuklarını paylaştırmış. birini Hamza almış. Ali'yi de ne yapmış? Kendisi evine almış ve yetiştirmiştir. Bakın Allah'ın aslanı diye lakaplanan Ali küçücük yaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen birisidir. Demek ki kişinin yaşadığı ortam o ortamdaki insanların karakteriyle ne yapıyor? Özdeşmesine sebep oluyor. Öyleyse gözümüzün önünde büyüyen, yanımızda yetişip bir ağaç gibi boy atan çocuklarımızın yaşantılarına ne yapmalıyız? Çok dikkat etmeliyiz. Oğlum şunu yap, oğlum bunu yapma tipinde değil. Sen dürüst ol, dürüst hareket Allah'ın emir ve nehirlerine uy helalından kazan helalından yedir ve her insanın hakkı ise onu verdiğin zaman o çocuk da ne yapar? fıtratı bozulmadan büyür ama bunlara dikkat edilmediği zaman o çocuk da fıtratını ne atamıyor? koruyamıyor bunun yanında kardeşlerim çocuk eğitiminde en önemli bir tanesi ise güzel isim seçmedir çünkü ismin çocuk üzerindeki nüfusu çok çok fazladır. Ona verilen kötü isim, onun karakterini etkilediği gibi ona verilen güzel isim de onunla bütünleşmesine sebep olur. Mesela Ömer bin Hattab'a, Allah kendisine merhamet etsin, çocuğunun kolundan sürükleyerek getiriyor, şikayet ediyor. Diyor ki, bu bana karşı çok asi, annesine karşı devamlı kırıp döküyor, Artık ben bundan bıktım diyor. Emir el müminin elini kırbacına attığında çocuk diyor ki ey müminlerin emiri diyor. Bir çocuğundur. Ebeveynlerin üzerinde hakkı yok mu? Tabii var diyor. Peki bu hakları sayar mısın diyor? Doğduğunda diyor güzel bir isim koyma. Helalından yan yedirme. Helalından giydirme ve ona temiz giysilerde şey yapma ve birkaç hakkını daha saydığında çocuk diyor ki işte benim ismim kara böcek <gülüyor> manasına gelen kötü bir isim koymuş ve diyor benim annemi boşadı kahine bir kadın aldı o kadın da onun bunun falına bakar ve onların diyor verdiği paralarla evimizi geçindirir deyince Ömer kırbacı alıp adama dönüyor ve çocuğun ismini değiştirip Abdullah ismini koyuyor kardeşlerim çocuğun isminin yaşantısında çok çok büyük önemi vardır. Şüphesiz insanın hatta toplumun şahsiyetinin kurulmasında isimlerin çok etkisi vardır. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde oranın eski adı Yesrib'ti. Bunu Tabe, Taybe veya Medine olarak değiştirdi. Bu üçünün de anlamı çok güzeldir. Zira yeni bir hayatın başlamasında güzel isim gönülde güzel etki bırakır. Bu sebeple baba ve annelerin çocuklara güzel etki yapacak uygun isimler seçmesi gerekli olmuştur. Mesela çocukların şahsiyetinin kurulmasında güzel isim seçmenin önemine dair bazı örnekler verecek olursak güzel ismin etkisiyle alakalı. Abdurrahman bin Af diyor ki ismi Abdüamır'da Müslüman olunca aleyhissalatü vesselam Abdurrahman olarak değiştirdi diyor. Abdurrahman bin Avf diyor ki bir arsayı sattım. Ücretini de Ruhroğullarının ve muhacirlerinin fakirleriyle müminlerin annesine taksim ettim. Misfer dedi ki Ayşe'ye kendi payını götürdüm. Bana bunu kim gönderdi dedi. Abdurrahman bin Avf. Ayşe dedi ki aleyhissalatü vesselam Benden sonra sizlere ancak sabırlılar şefkat gösterecektir. Abdurrahman rahmet kelimesinden türeyen Rahman kelimesinden alınmıştır. Ve Aleyhisselam şefkat sıfatlarından dolayı onu Abdurrahman diye isimlendirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala da Abdullah ve Abdurrahman'dan çok hoşlanır. Öyleyse çocuklarınızı ne yapın? Bu isimleri koyun diyor. Ee, yine İbn-i Babasından naklediyor Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor İsmin ne diye sorduğunda Hazen diyor Sen sehilsin kolay Yumuşak anlamında buyuruyor O da diyor ki Babamın verdiği ismi değiştirmem diyor İbn-i diyor ki Onun o kabalığı aramızdan Hiç eksilmedi diyor Yani o Hazen Haşin olan o ismi Değiştirip de ona sen yumuşak ol, yani sehir ismini koyduk. O onu ne yapmıyor, kabul etmiyor. Ve ölene kadar o insan dahi, o ismiyle kabalığı ne yapıyor, devam ediyor. Kardeşlerim, çocuklarımızın salahını istiyorsak, onlara güzel isimler koymamız gerekiyor ki bu isimlerde onların üzerinde şahsiyetini ne yapıyor, etkileyen şeylerdir. Düşünün şimdi, Camuzoğlu. Çocuk büyüdükçe kendini camız gibi hissetmeye başlar. Ee, Allah'ın kuluysa çocuk hangi halde olursa olsun bir Allah'a hatırlamaya gider. Yani muhakkak bunlar önemli. Ayhan, Gökhan hep şamanist dininin nedir? kalıntılarıdır. Şimdi Gökhan, Ayhan dedikçe çocuğun aklında her zaman hurafeler ne yapacak? birikecek. Ha demek ki tanrılar var demek ki göğü yaratan ayrı yaratan ayrı, aynı Yunan mitolojisinde geldiği gibi ama Abdullah, Abdurrahman Teymullah bu gibi isimler olduğu zaman ne yapar çocuk Allah'a hatırlar onun için isim deyip de geçmemek gerekir ismin e, üzerindeki çocuğun üzerindeki hakimiyeti güzel yakalamak gerekir Düşünün Ahmet, Ramazan, Cuma, Recep, Şaban yani hep dinde bir şeyleri temsil eden, onlara işaret eden bir şeyleri koyma insanın dine meyilli olmasına en azından ne yapar bir sebep olur. Vahab'a gittiği yerlerde bile o isminle neyin ne olduğunu ne yapar en azından ortaya çıkar. Onun için Allah kendisine merhamet etsin. Emre'l-Mü'mininken Ömer i̇bn hatta Hattab valilerine birer emir yazıp gönderiyor. Yahudi ve Hristiyanlara Müslüman isimlerinin alınmasını, çocuklarına Müslüman ismi koymalarını ve Müslüman gibi giyinmelerini yasaklıyor. Neden? Çünkü onların çocukları Müslümanların isimlerini alınlarsa İleride aralarına sızıp münafıklık yapıp dinlerini ne yapabilir? Bozabilirler. Bugün aramızda Solomonların Süleyman oldukları gibi. Nasıl? Gelir bilmiyorum ne kaçta gelir? Bilmiyorum. Evet. Allah bizlere merhamet etsin. Kardeşlerim dinin gerektirdiği ilmi çocuklara küçük yaşta öğretmemiz gerekir. Namazdı, oruçtu bunları ufacık yaşta talim ettirmeliyiz ki bu çocuklar ne yapsın? Salih olarak yetişsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuklarınıza diyor 7 yaşındayken namazı ne yapın? Emredin diyor. 7 yaşına kadar ona bir şeyleri talim ettirmeliyiz ki 7 yaşında bu çocuk bizi ne yapsın? Taksın. Eğer 7 yaşına kadar o çocuğa abdest nedir? Namaz nedir? Namazın erkanı nedir? Bir şeyleri kazandıramamışsak alışkanlık olarak 7 yaşına gelip ona emrettiğimizde bizi ne yapmayacak? Takmayacaktır. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa ne yapın? Dövün diyor. İstersen öldür. Hiç yapmaz. Onun için çocuğun yanındaki hal hareket yeme içme isim yanında hiç ihmal etmeden dini yaşantıyı ne yapacağız vereceğiz Allah kendisine merhamet etsin Allah rahmet etsin anam babam biz ufakken Ramazan ayında orucu satın derdi akşam oldu mu sana işte 10 kuruş vereyim 75 kuruş vereceğim bir zevkle o parayı almak için çünkü karşılığında baya bir şeyler yapardık ee, unutardık. E, sonra sonra insan o zevki ala ala ala oruç tutmaya ne yapıyor başlıyor ama ilk oruç tutuşlarımız bizim hep ana babamıza satmaktı onlar akşam oldu hiç ihmal etmeden o para cepte hazırdı hoca Allahu Ekber dedi mi avucumuz o parayı isterdik ve hep bunun için tutardık. Ama bakın bu hareketler bile o ana babanın vermiş olduğu 3-5 kuruş e, ahirette rahat etmesine, kabirde azık olmasına sebep oluyor. Çünkü üç şey müstesna amel defteri insanın ne yapar? Kapanır diyor. Demek ki ana babanın çocukları dine sındırmada alıştırmada çocukların hareketlerini takip edip onları etkileyecek, onları alıştıracak yöntemleri ne yapmalı? Bulmalı. Allah hayırda yarışan insanlardan eylesin. Ee, çocuğuna küçük yaşta ilim öğretme e, en önemli meselelerden bir tanesidir. Mesela Kur'an ezberi. Ee, küçük yaşta öğrenilen Kur'an çok çok kalıcı ve ömür boyu onu taşıyıcıdır. Şu anda her kimin bildiği ezberler varsa inanın hepsi daha belki okula bile gitmeden buna bile ermeden ana babanın öğrettiği o dualardır, surelerdir. Hiçbiri sonradan onun üzerine istisnalar dışında hep küçük yaşta insan hatalı bile öğrense hep hafızasındaki nedir? Odur. Onun için küçük yaştaki eğitim çocukta hem kalıcı ve hem de ömür boyu geçici olandır. Onun için ufak yaştaki çocukların yanında sürekli Kur'an okuma, onlara sevdirme, Kur'an talimi yaptırma onların hafızasına bunların yerleşmesine sebep olur. Çünkü onların kafa boş limaları boş, ne verirsen alacak şekildedir. Nasıl ki senin konuştuğun kelimeleri aynen sana telaffuz ederek geri döndürebiliyorsa, bunları hafızasına yazabiliyorsa bunları bir Kur'an ayeti olarak da ne yapar? Hafızasına yazabilir. Bunları unutmamak gerekiyor. Allah dikkat eden sanılık kullardan eylesin kardeşlerim. Mesela çocukların küçük yaşta ilim öğrenmesinin önemine dair örneklere bakacak olursak İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Ali vesselam vefat ettiği zaman Ensar'dan birine dedim ki gel Ali vesselam'ın ashabına soralım. Zira onlar Ali Selatü vesselam ile daha çok bulunmuşlardır. Dedi ki hayret sana ey İbn Abbas. Ali Selatü vesselamı gören sahabelerin sana muhtaç olduğunu görmez misin? Bunu bıraktım ve meseleye döndüm. Bana birisinde bir hadis olduğu haberi geldi. Ona gittim. Onun kapısına ridamı serdim. Rüzgar üzerimi toprakla kapattım. Çıkınca beni gördü. Ey ve sallamın amcasının oğlu. Bana haber gönderseydin ben sana gelirdim. Dedim ki benim sana gelip sormam daha layık. Adam beni gösterinceye kadar orada kaldı. İnsanları benim için topladı ve şöyle dedi. Bu genç benden daha akılır. Yani sahabelere baktığımızda ufacık yaştayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gelir onun sohbetlerini dinlerlerdi. Hatta kendi aralarındaki mütalelere baktığımız zaman diyor ki ufak yaştaki sahabeler bizler diyor topluca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinlerdi. Daha sonra gittikten sonra kim ne kadar anladı diye aramızda mütalaa edildik. İçimizde diyor kelimesi kelimesine tekrarlayan Abdullah bin Zubeyir'di diyor. O içimizde en zeki olandı diyor. Demek ki çocukların dinlemeden sonra kendi aralarında mütalaa etmeleri o meseleyi tekrar ne yapmasına? Yakalamasına sebep oluyor. Bu da gösteriyor ki çocuklarımızı onları salahına onları iyiliğe sevk edecek, hayırlı çocuklarla ne yapmalıyız? Arkadaşlar kılmalıyız. Çünkü bir anne babanın vereceği bir şeyin yanında hayırlı bir çocuğununa kazandıracağı huy, karakter, ahlak çok çok büyüktür. Onun için hakikaten bu mesele çok çok dikkat etmek gerekiyor. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ee, en önemli çocukların gönellerine en fazla fayda verecek adımlardan birisi uygulayarak çocuklarımızı e, yanımıza namaz kılarak dikerek onlara talim ettirmektir. Gel yavrum benimle namaz kıl. O çocuk sevgiden ama korkudan herhangi bir şekilde durur. Ona ayakta nasıl durulacağı öğretilirse nasıl rahat edileceği öğretilirse nasıl ruku edeceği nasıl secde edeceği namazda nasıl Tadili kana dikkat edileceği öğretilirse ömür boyu ne yapar? Ona gider. Mesela Müslüm'ün kitabı Salat'a bakacak olursanız sahabe namaz kıldırırken rüküde çocuğunun elinin apış arasına yani uyrukların arasına koyduğunu görüyor. Namazdayken hemen çakıyor ve dizinin üzerine doğru ne yapıyor? İşaret ediyor. O çocuk yine yapıyor, yine vuruyor ve namazdan sonra Yavrucuğum neden böyle yapıyorsun? Babacığım ibnim i Mesud'un ve çocuklarından ben namaz kıldım. Onlar namazdayken hep böyle yapıyor. Ellerini uyluklarının arasına koyuyor rüküde. Yavrum bu İslam'ın başında böyleydi. Sonra bu kaldırıldı ve elleri rüküde dizlerimizin üzerine koymakla nemrolunduk. Diyor. Bakın çocuğunuzu salih insanların yanında verirseniz aynen onların yaptığını yapmış mı? yapmış ve babasını bile dinlemiyor bakın doğru olarak kabul ettiği için ve babası meseleyi ona izah ettiğinde ne yapıyor? çocuk da meseleyi düzeltiyor çünkü o artık kaldırıldı diyor hakikaten İslam'ın ilk zamanlarında Rukiye'ye gidildiği zaman eller uyluklara konuldu. Şu an hala da Hanefi mezhebinde güya alimi olan insanların Rukiye'ye giderken ayaklarını iyice birleştirdiğini ellerini de böyle uyluklarının arasına koyduğunu görürsünüz. Halbuki bu yanlış bir uygulamadır. Batıl bir uygulamadır. Allah Resulü ve vesselam kıyamdayken ayaklarını ne yapmış? Bir omuz boyu açmış ve ellerini de dizlerinde tutmuştur. İşte çocuklara görsel olarak uygulama o çocukların bunu ne yapmasına güzelce anlamasına yarıyor. Onun için kardeşlerim, çocukların bazı şeyleri sevdirerek öğretmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman tiksindirmemek gerekiyor ve onları nefret ettirmememiz gerekiyor. Onlara sahabelerin, salih alimlerin hayatlarını anlatmamız, mescitlere giderken yanımızda götürmemiz, güzel şeyleri taklit etmelerini sağlamalıyız. Yaşlarına uygun, faydalı, artık sesli olur yazılı olur, kitaplar, kasetler almalı. O çocukların onlara yönlenmelerine ve kulaklarının onlarla aşina olmalarına, gözlerinin onlarla aşina olmalarına sebep olmalıyız. Namaz ve sadaka gibi ibadetleri onların gözünün önünde yerine getirme, onları da bu meseleye ne yapar? Teşvik etmeye sebep kalır. Onun için küçük yaşta verilen alışkanlıklar ömür boyu devam edenlerdir. Bunları unutmamak gerekir. Mesela Allah ıslah etsin. Benim hiç bilerek isteyerek değil, gayri ihtiyarı ufacık yaşta sigaraya başlamam gibi. Benim dört tane, altı kardeşiz. Abilerim ağzıma sigarayı verir, gönderi verirdi. Ben aklım başıma geldiğimde cebimde sigarası olan bir insandım. Allah'a hamdolsun ondan kurtuldum ve atan birisiyim. Yani bu kardeşlerimin, yani büyüklerimin, en en küçüğü benim, benim fıtratımı bozduklarından olan bir şeydir. Yoksa benim bilerek, isteyerek meyilli olduğum bir şeyden değil. Ama böyle illetler kazanıldı mı, bırakması da zor oluyor. Onun için ufak yaştaki çocukların gözünün önünde sigara içen bir baba, sigara içen bir abi, sigara içen bir amşu oldu mu, o çocuğunu eğitmekte ne oluyor? Zorlaşmaya başlıyor. Onun için o çocuklarımızı öyle bir kuşatmalı, öyle bir iman nuruyla yitlere hariçten gelecek fitneler ne yapsın? O aldığı korumaya gitsin. Bunun da en önemli ilacı anne ve babanın fıtratını bozmadan o çocukları eğitime çalışmasıdır. Evet. Allah haktan ayrılmasın, Rabbim hayırla hareket etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, örnek olmanın çok büyük etkileri vardır. O kadar büyük etkileri vardır ki, onlara güzel davranman, onlara bulunduğun hal üzerine değerli konuşma, o insanların sana kadar, sana olan meyllerinin eğilimlerinin arttığını gördüğün gibi, o çocukların da büyüdüğünde sendeki olan güzel karakterle yorulduğunu görürsün. Çocuk değil geçmeme ve onların gönüllerini, kalplerini kırmamak gerekir. Onlar ki bizler yaşlandığımızda o çocuklar bizlerin yerini ne yapacak? Alacaklar. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuklara o kadar güzel davranmış ki düşünün bir ufacık bir çocuğu yani torununu eğitirken bile evin içinde bir hurma tanesini görüp ağzına atan Hasan'ın hemen parmağına boğazına atmış, kaka, kaka diyerek onun kusmasına sebep olmuştur. Ufacık yaştaki bir çocuk helal ve haramını bilir. Ama ebeveynleri ona, onu aşılamışsa, öğretmişse o çocuk yiyecek dahi olsa helal ve haramının olduğunu, içecek dahi olsa helal ve haramının olduğunu ne yapar? Seçmeye başlar. İşte bu da ufacık yaşta olan meselelerdendir. Yine mesela Allah Azze ve Celle kitabında belli saatlerde çocuklar sizin yanınıza geldiğinde izin alsınlar diyor. Bu da neyi gösterir? Çocuklar senin çocuğu dahi olsa, yani anne veya babası olsan dahi senin yanına gelirken dikkat etmesi gereken takınması gereken tavırların olduğunu, kendine ait sorumlulukların olduğunu ne yapıyor? İşte bunların hepsi küçücük yaşta ona kazandırmamız gibi. rastgele büyürse bu sefer rastgele hareket etmeye başlar ve o çocuğun artık o çocuktan her türlü hareketi, pisliği beklemek nedir mümkündür. Ama o çocuğun fıtratı bozulmazsa bu sefer o hayırlı olduğu gibi kabirde azık olduğu gibi ahirette de ne yapar azık olur ve amel defterinin kapanmamasına sebep olur kardeşlerim e, oyun ve hareketlilik çocukların özelliklerinden biridir onu bu oyunlarda din için çalışmanın maslahatına uygun şekilde yönlendirmek gerekir çocuğun hareketliliği ve yaramazlığı ayıp veya hata değildir Bilakis bunda çocukların sıhhatleri, zekaları ve uyanıklıklarını gösteren pek çok faydaları vardır. Gerek kendilerinden gerekse baba ve annelerin engellemesinden dolayı hareketli olmayan çocuklara gelince onların hayatlarında bu tavır üzerine alıştırılmaları o çocuğun denklerinin farklı olmasına sebep olur. Genellikle bunun sonucu olarak da içine kapanıklık, korku, çekingenlik, sıhhatte zayıflık, toplum içinde konuşamama ve hep kendi kendine kendiyle konuşan kişiliği, karakteri olmasına sebep olur. Halbuki bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci özelliği insanlarla insanlarla en güzel şekilde konuşması onların bulunduğu hal üzerine onlara nedir? Hitap etmedir. Eğer bizler çocuklarımızın konuşmasına hitabetine Raca yerde durmasına dikkat etmezsek o dinlerini bozmalarına kadar gider. Bakın Bukhari'deki bir rivayette Allah Resulü Anis Vesselam Efendimiz tutuyor sahabesine bir ağaçtan soruyor. Neden soruyor? Onlara bilmece miz değil. Müminin vasıflarını yakalatma, müminin güzel huylarını yakalatma ve o vasıflarla sebep olma ağacın muhteiyatından bahsediyor. Diyor ki, meyvesi vardır ama ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kökü ise ta yerin derinliklerine inerdir. Bu nedir diye sorduğunda sahabelerin hepsi Allah kendilerine rahmet işte budur diye önlerine gelen şeyi sayıyorlar ama hiçbiri tepelerindeki hurmayı söylemiyor. İşte bu hurma ağacıdır diyor giderken babam Ömer'e dedim ki diyor Allah Resulü'nü bunu sorduğunda Allah onu benim kalbime atmış olduğunu babası diyor ki keşke orada söyleseydim. Babacığım diyor sahabenin büyükleri oradayken bunu söylemeyi kendime nördüm. Uygun. Karakterli yetişen bir toplum karakter diyor. de şekilde düşünen çocuklardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isi Mesela binicilik, yüzme, atıcılık gibi oyunlar cesareti artırdığı için çocuklara bu gibi şeyleri yapmayı tavsiye etmiş. Ve bunları öğretin demiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarını olan şefkatini düşünün, yumuşaklığını düşünün. Namazda dahi olsa onu omuzuna alabilmiş çocuğunun kucağına alarak bakarak ümmete namazını bilmiştir. Hatta birisi geldiğinde ikisi de biri sağolun onları öpüp koklarken birisi benim şu kadar çocuğumla ben daha hiçbir deyince Allah senden merhamet aldıysa ben ne yapayım demiş. Ve biraz önce ona filan yere hemen onun emirliğini ne yapmış iptal etmiştir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez deyip o insanı ne yapmış? izletmiştir Allah hepimizi merhamette olan sanmı kullardan eylesin. Çocuğumuzu cesaret aşılamalı ve teşvik etmeliyiz. Çünkü çocuklar ilk dönemlerinde övücü söz ve ibarelerden hoşlanır. Bunun onların dönemlerinde üstün işlere yönelmeleri bakımından hakikaten şaşırtıcı bir etkisi vardır. İşte aleyhissalatü vesselam Asabı dinin vasıfları üzerine yetiştirmedeki yolu da buydu kardeşlerim. Onları hep hayra ve onları güzel iş yapmaya önlendirmeli. Ama halk arasında anlatılan bir fıkra da olduğu gibi kuzunun birini kaza getirip sen kurtları yersin sen kurtları yenersin deyip de koyun kabarıp kurtlar nerede onun ölümüne helak olmasına sebep olacak, şişirici bir vaziyette de çocuklarımızı yetiştirmememiz gerekir. Onları vasat, cesaretli, pinti olmayan, istikrarlı, karakterli yetiştirmeliyiz. Ama bakın bunlarla alakalı bazı bakacak olursak, ve selam asabının yanına gidiyor ve onları teşvik edip şöyle diyor bakın. Önde tutan Allah'a yemin ederim ki bugün herhangi bir adam sabredip sevabını bekleyerek gidip de geri dönmezse Allah onu cennete sokacaktır. Bu üzere Ümey bin El Humam Seleme oğullarından elinde yemekte olduğu bir takım hurmaları ne yapıyor? Bakın bakın. benimle cennete girmenin arasında ancak müşriklerin beni öldürmesi vardır diyor. Sonra elindeki hurmaları atıp kılıcını alıyor ve müşriktesinde öldürülür. Allah ona rahmet etsin. Bakın o insanın o sözü bildiğindeki takındığı tavra bakın. İnsan varken öbürlerini e, eksin demiyor. Sadece bunu yapan o andaki kim? O. Ve kılıcının kınını kırıyor. Cennetin kokusunu duyuyorum diyor. Bu çocukların üzerinde hakikaten ne yapar? Etki yapar. Çocuklarımızı yetirirken bu tip teşvik edici sözler, onların hayatlarını anlatma, onların karakteri sebep olur. Yine 4 ay oğullarım, sizler itaat ederek Müslüman oldum, hicret ettiniz kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizler bir babanın çocukları birdir ne babanıza hiyanet ettiniz ne de şerefinize leke sürdünüz iyi bir fani dünyadan hayırlıdır sabredin düşman karşısında edin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun sizden bir savaşta asaletinize uygun bir cesaret ve savaş bekliyorum ve alevlendiğini gördüğünüz zaman onun alevleri arasına dalın bulup öldürün İnşallah cennette ikram ve kurtuluş edersiniz harp kızıştığı zaman ilerliyor her biri annelerinin nasihatlarını dile getirerek koşuyorlardı. biri şehit oldu diğer ablattı ve hepsi şehit oldular bakın ince anneleri ne diyor Onların ölümüyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Allah'a ümit ederim ki beni onlarla rahmetinin karargahında buluştursun. Kardeşlerim eğer anne baba çocuklarına bu şekilde duyguları aşılandı, aşılarsa o çocuklar da muhakkak ebeveyni neyse o şekilde hareket edecek. Aynen sohbete başladığımızda her doğan çocuk, fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse ne yapardı? Öyle yapar. Müslümansa Müslüman, Yahudi ise Yahudi, Mecid, eğer İslam'ın en o çocuklar hep çınlatacaktır. Hakkı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Kardeş yönlendirilme meselelerinden birisi, hayal kurdurma ve onlara uygun handirmedir. Çocukların ilk dönemlerde tamamen gerçek dışı hayaller kurmaktır. Bu yüzden onları yalan ile suçlamamalı, hayallerini yıkmamalıyız. Zira bu onların şahsiyetlerinde muhalefete yol açar. O ellerini gönüllerine hitap eden Kur'an olsun, sünnette gelen kıssalar olsun, onlara yönlendirmeleri bu günlük uygun bir uslup ile dolaylı olarak kendini yani hayalperest olarak değil. Düşünün şimdi sahabenin hayali yeryüzüne İslam'ı yaymak mıydı? Başardılar mı? Başardılar. İne göre hayalleri bir de bakarsın ki ileride hedefler olmuştur. Hayalla başlayan işler hep gerçeğe ne yapmış? Dönmüştür. Öyleyse çocukların bu hasletlerini kendip onlara hayırda yönlendirmemiz gerekir. Yoksa e, ne olur? O çocuklar hayalperest olur. Himenlerle, iskeletörlerle, karanlıkların tanrılarıyla, yerden gelen ejderha, kafirlerle ne yapar? Korkarak birçok e, hayallere kapılır, giderler. Ama Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden onları mendirirsek ne yapar o çocuklar bir Nuh bir sabrını İbrahim aleyhisselamın tek başına bile olsa kafirlere müşriklere karşı takın okur Bunu ne yapar okur. Eyüp aleyhisselamın hastalığa karşı en ufak Allah'a karşı isyan etmediğini Süleyman aleyhisselamın o kadar mal mülk Allah'ın kendisine nasip ettiği halde şımarmadığını okursa ne yapar o çocuk karakterli olur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametini saymayabilir gerek yok demek ki çocuğumuzun hayallerini ne yapacağız yönlendireceğiz çocuklarımız yanlış yaptığında onlara yapılması gereken bazı haller vardır meseleler hakkındaki bilgileri az olduğu için çocukların yetişirken doğru ve yanlışı ayırt etmeleri bazen çok zordur. Bu bizlere onlar yanlış yaptığı zaman bazı kötülüklerden korumak için yönlendirmemizi gerektirir. Mesela dine hizmet eden uygun bir alternatif bularak dikkatlerini başka tarafa çekmeli. Yahudi ve Hristiyanlardan din düşmanlarının kötü niyetli hamlelerinden korumalıdır. Onları yönlendirirken gözetilmesi gereken hususlar e, hata eden çocuğa merhamet ve şefkatli yaklaşmak gerekir. Hatasını eleştirirken çocuğun şahsiyetini etkileyecek şeylerden sakınmalı ki bu ters tepkiyle ne yapmalı sonuçlanmamalıdır. Onu kınamadan önce öyle ona güzel söz söylemeli ve nasihata zemin hazırlamamız gerekir. Ve asla çocuğu birilerinin yanında azarlamamalı ve onlara verdiğimiz sözün zıttına hareket etmemeliyiz. Çünkü e, birisi bir hareket yaptığında ne derler? Çocuk canım. Aynı hareketi bir büyük yaptığında ne olur? Utanmıyor musun? Kazık kadar adam oldun. Daha çocuğun yaptığını yapıyorsun. Ya ne olacak? işte? biraz çocuk olalım. İyi, çocuğa yapılan davranış sana yapıldığında kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. Öyleyse Çocuklarımızı öyle bir eğitmeliyiz ki öyle bir eğitmeliyiz ki çocuklar kendi ayağının üzerinde durmayı ne yapacak? Öğrenecek. Anaya babaya bağlı olacak ama bağımlı olmayacak. Ana babaya karşı bağımlı olan çocukların hiçbir zaman kendi ayaklarının üzerinde durduklarına ne yapacak? Bakın Mekke toplumu düştükken İslam'ın seçenek yaşantılarına hele bir tanesinin annesi Çocuğunun kendisini çok güneşin altına oturuyor ve ölüm orucuna başlıyor. Anasına karşı meylini bildiği için onu oradan vurup tek güçlük olmasına sebep olacak. Gidiyor yanına ne diyor? Ana, bir değil bin tane başın olsa hepsini bir bir burada versen yine de İslam'dan ne yapmam? Dönmem diyor. Annesi anlıyor ki analık şinden dönmesine sebep olmayacak. Dönmeyi tercih ediyor. Onun üzerindeki hakimiyet, anne babanın ne kadar olursa olsun, o çocuğun kendi ayağının üzerinde durmasına sebep olacak yetiştirme tarzına gitmemiz gerekiyor. Ki karakterli olsun. Anaya babaya bağlı olacak ama bağlı. Çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman bu sefer önüne gelen herkese bağlanmaya başlar. Aynen toplumda sen hangi tarikattansın? Ya ben Kur'an sünnetten amel ediyorum. Olur mu canım? Şeyh olur. Şeyh'i şeytandır. Senin muhakkak bir mürşite ihtiyacın var. Sen şimdi şu deryayı vapursuz geçebilir mi? Vapur kaptansız olur mu gibi ne kadar aklı şeyler getirerek ne yapar? Seni kandırmaya çalışır. Sen çocuğunu bağımlı olarak ufacık yaşta yetiştirmişsen o çocuk da gider ne yapar? O kaptanın bir müridi olur, bir tayfası olur ama kendi ayağının üzerinde durmasını öğretmiş bağımı yapmamışsan o çocuk ona der ki yeri göğü yaratan Allah onun rahi ettiği asap. ben bu yolu bırakıp da neden gidip de bir kula kulluk yapayım Allah'a kulluğun yanında neden gideyim de ben birine bağlanayım bunu der mi? der ve hiçbir zaman yaratanı yaratılanla birleştirmez özdeştirmez yaratan ve yaratılan ayrıdır. Bunu fark eder. Ama bağımlı mümkün değildir. Onun için ileride gelecek birçok bela ve musibeti böyle yakalamak gerekir. Demin de dediğimiz gibi yanlış yaptıklarında güzellikle yönlendirilmesine dair bir misal verecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanın ağzına parmağını atıyor. Ne diyor? Kaka. Kaka olun çıkar. O kakanın iyi bir olmadığını. Daha sonra onun helal ve haramla alakası olduğunu ne yapıyor? Aşama aşama öğrenecek. Çünkü biz zekat yemiyoruz. Bize ne helal? Hediye olan şeyler. Helal şeylerde nedir? Haramdır diyor. Biliyorsunuz oradaki hurdür. Yani evin içinde bir hurma. Zekattan mı? Yoksa hediyeden mi? Şüpheli o mu? O çocuk ömür boyu ona ne yapar dikkat eder. Allah Hak'tayım. Enes'te diyor ki Ali sallatü Vesselam ahlak bakımından insanların gün diyor beni bir hacet için gönderdi. Ben vallahi gitmem dedim. Halbuki Ali sallatü Vesselam'ın gönderdiği işe gitmek gelirdi lan. Derken dışarı çıktım, çocukların yanına uğradım. Onlar sokakta oynuyordu. Birdenbire Ali sallatü Vesselam arkamdan kafamı tuttu. Ona baktım, gülümsüyordu Ey Enes'cik, sana emrettiğim yere gittin mi? Evet, gidiyorum dedim. Enes diyor ki, vallahi ona dokuz sene hizmette bulundum. Yaptığım bir şey için, niçin şöyle şöyle yaptın, şöyle şöyle yapsaydın ya dediğini bilmiyorum diyor. Demek ki çocuğu kendi haline bırakıp, güzel muamele etme, onun vicdanına hapsetme, doğruluktan ayrılmamasına sebep oluyor ama ona, onun karakterini bozmak korkutmaysa onun sağlam arsızlaşmasına ne yapıyor sebep oluyor düşünün başkaları yokken çocukları aklını, aklına bile gelmezken hadi yavrum bir Kur'an oku hadi yavrum bir namaz kıl hadi Hüseyin amcam duysun bir subhaneke oku o gittikten sonra var mı hiçbir şey yok bu çocuğu sadece münafık yapıyor. Çünkü çocuk anne ve babayı memnun etmek için o hareketi yapıyor. Allah memnun olsun diye ne yapmıyor? Bu hareketleri takınmıyor. Çocuklarımızın fıtratını bozup ileride başımıza bela olacak hareketleri yapmasına sebep bizleriz. Halbuki onları kendisi bunlar ne yapmayacak? Olmayacak. Yine kardeşlerim eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken orada, sofrada yemek yerlerken ne yapıyorlar? Bir tanesi Ömer olan ismi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünki et parçalarını almaya ve sol eliyle yemeye başlıyor. Allah Resulü ne diyor ona? Ey çocuk önünden ye sağ elinden ye ye diyor. Bakın o çocuğa nedir? Bu bir terbiyedir yemek adabını dahi öğretiyor mu? öğretiyor. Besmele çek sağ elinden ye ve önünden ye. Bu çocuk nereye giderse gitsin ne yapacak? Bu hareketi takınacak. Çünkü eğitim terbiye bu yönlü veriliyor. Allah hakkıyla öğrenen ve öğretenlerden eylesin kardeşlerim. Yine çocuklarımızın bazı dönemlerinde çok soru sorduklarını görürüz. Dinlenir. O kadar çok soru sorarlar ki bu soru sordukları dönemde çocuklarımıza tamamen doğru cevaplar verme mecburiyetindeyiz. Çocukların demdeki sormuş olduğu sorulara eğer doğru cevap vermezsek birçok müşkülatlar gündeme gelir. Ama doğruları verin, çocukların akılları, idrakları açılır. Anne babalarına daha çok yaklaşırlar ve sorularla öğrenmeye meyil kazanırlar. Ama o çocukları tırsıtırsanız, yanlış veya yalan cevaplar verirseniz, o çocuk da o toplumda inanın öylece kalır, yalancı olur ve sorulan bir soruya karşı bilmiyorum cevabı bilmeyen biri sorur. Hatta soru sormaktan bile ayrı çok kaliteli soru bile aklına gelse, o toplumda onu dinlendirmekten ne yapar? Korkar. İşte anne babanın dikkat etmediği noktalar. O çocukların o dinlenmeye başladıkları noktada sordukları soruya düzgün cevaplar vermemiz gerekiyor. Bakın, çocuğun sana cehennem hakkında sorarsa, şöyle de cehennemi Allah yaratmış. Ey çocuğum, Allah her şeyin olmasını dilerse ol der, o da olur. Onun bu sorusunu biliyor musun yavrum Allah'a isyan edenler nereye gidecek şeklinde sorarak yönlendirebilirsin. Çocuk bilmediğinden nereye gidecekler diye sorar mı? Sorar. Bunun üzerine ona isyankarların bu dünya ateşinden daha şiddetli bir ateşe gideceklerini bildirirsin. Yani çocuğun sorduğu her soruya olduğu gibi cevap verme bazen onun ifsad olmasına da sebep olur. Ama onun yoluysa hem o sormuş olur, sevenir. Sen ona akıl edeceği doğru cevapları verdiği hem dini bir terbiye gündeme gelir hem de itaatın, isyanın karşılığının ne olduğunu çocuk ne yapar? yakalamaya başlar yine kardeşlerim çocuk eğitiminde yarışma sevgisini verme çünkü çocuklar kız olsun, erkek olsun kendi aralarında her zaman rekabeti sever ve yarışmayı sever Bizler bu yarışmayı namazdı, oruçtu, Kur'an'dı, sünnet gibi yüce işlere yönlendirirsek, itaatı yarışma olarak belirlersek o da ne olur? İnşallah sonu cennetlen bitir. Allah Azze ve Celle'nin mutaffifinde dediği gibi, işte yarışanlar ancak onda yarısınlar diyor. Rekabet eden çocuklarımızı kendi eş cinsleriyle olan rekabet, hayırda yarıştırdığımız zaman ne olur? hayır getirir. Geçenlerde bir tanımadığım bir bayan geldi mahalledeki ufak çocuklara 40 hadis dersi vermiş Arapçasıyla Türkçesiyle değil ha Arapçasıyla e, kim ezberleyecek bir hafta sonra ezberleyene işte şunu alacağım şunu alacağım şunu alacağım demiş kadın diyor ki hocam diyor o kadar şaşırdım ki diyor daha diyor dört gün geçti diyor Hepsi ezberlemişler diyor. Yani birbirlerine olan rekabeti ben bu kadar beklemiyordum diyor. E çocuklar küçük. Dimaları boş. Aralarında da bir rekabet var. Birbirlerine rekabetten yine öğreniyor. Aynen. Abdullah bin Zübeyir'in dediği gibi sahabelerin dediği gibi bizler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinler. Sonra aramızda kaç kelime anladık. Kaç kelime kafamızda kaldı diye mütalaa ederdik diyor. İçimizde en zeki Allah bin Zübeyir'di kelimesi kelimesine ne yapar? Tekrarlardı diyor. Şimdi oradakinin tekrarladığını gören öbürü ne yapar? O da onun peşine takılır gider. İşte bu tür yarışmalara sokarsak o çocuklarımız ne olur? Ufak yaşta hem o yarış zevkini, ondaki olan o, o karakteri hayırda kullanmayı öğrenir. Ve ileride de gıpta eden bir çocuk olur. Haset eden değil. Çünkü haset tohumları ne yapar da ufacık yaşta ekilir kardeşlerim. Karakterli olan birinde haset değil ancak gıpta duyguları vardır. Allah hayırda ayrılmayan sallı kullardan eylesin bizlerim. Yine kardeşlerim çocuk eğitiminde cömle kardeşine kendini tercih etmeyi öğretmek gerekir. Çocuklarımız biliyorsun sahiplenmeyi severler. Bu tür insanlarda bulunan bir fıtri haslettir bu. Bu yüzden baba ve ananın bu hasleti Allah'ın kendileri zaruret içinde bulunsa bile onları kendilerine tercih ederler, ederler buyurarak ensarın hasleti üzerine düzenlemesi gerekir. İşte bu güzel bir huydur onların gönüllerine bu tür kıssalara çocuklara ne yapması yerleştirilmesi gerekir. Çünkü ufak yaşta paylaşmayı öğrenen kendi nefsine birini tercih etmeyi öğrenen birisi ileride Allah yoluna malını da canlı da her şeyini ne yapar verir. Ama ufacık yaşta sahip sahiplenmeyi öğrettiğimiz gibi egoistliği, bencilliği öğretirsek o ileride münafık, insanların elinsiz önüne bir vaadi çıksa öbür vaadiyi de isteyen ve gözünü topraktan başka hiçbir şey doyurmayan birisi olup çıkıverir. Unutmayalım ki onu yetiştiren de kim? Bizleriz. Ama kendileri ihtiyaç içindeyken, kendi nefislerine, din kardeşlerine tercih edip ve Allah'ın rızasına eren o insanların duygularını verirsek o çocuklarda ne yapar? Allah'ın verdiğini hem yer hem de onun yoluna ne yapar? İnfak etme yoluna giderler. Bunlar hep bu çocuklarımızda bulunan hasletlerdir. Ve her insanda mal sahibi bir şey sahibi olma hırsı nedir? Vardır. Bunu hakta yönlendirmemiz gerekiyor. Evet. Allah bunu unutmayanlardan eylesin kardeşlerim. Yine çocukların giyimine önem vermek gerekir hakikaten bunun şahsiyetinde çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Bizlerin bunu dinin açık ölçülerine uygun şekilde ifrat ve tefrite kaçmadan gözetmemiz gerekir. Bu yüzden, e, İslam alimleri bu konuda hiç gafil olmamışlar ve birçok eserler yazmışlardır. Erkek çocuksa erkek giysiler giydirmeli, kız çocuğu ve iyisi de fıtratı her türlü hareketten ne yapmalıyız? Uzak tutmalıyız. Kız çocuğuna giydirilen o küçük ince kilotlu çorapların, küçücük eteklerin ileride o çocuğun asla bir daha tesettüre girmemesine ve hep açık, hep rahat giyinmeye sebep olan hareketleri işlemelerine sebep olur. Ama ufak çocuğun daha küçücükken uzun e, entare tipi ayaklarına kadar inen uzun giysileri giy, ömür boyu bunu alışkanlık bile olarak ne yapar? Taşır gider. Yani unutmayalım çocuklarımız deyip ufacık deyip de onlara giydirdiğimiz o elbiseler inanın ömür boyu yansıyıp gidecektir. Onun için çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden hakikaten çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden de bir tanesidir. Giysinin yanında kardeşlerim ee, çocuklarımızın hiddet ve heyecanlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Her ne kadar bizlerde yetişen insanlarda bu duygu varsa da çocuklarda da var. Çocukların hayatının ilk dönemlerindeki önemsi, önemli veya önemsiz meselelerdeki bir andaki böyle hiddetleri ve heyecanları e, şekilde kontrol edip terbiyeye, eğitimine almak sinirli veya çok heyecanlı veya panik atak diyorlar ya kapanık veya her işte sanki yangına körüklen giden vasıflarda insanlar öyleyse duygulara da ne yapmalıyız çok çok dikkat etme anne ve babaların yaygın hatalarından birisi karanlıkla korkuturlar, hırsızdan korkuturlar, öcü geliyor derler, cin geliyor derler, şu geliyor bu geliyor derler. Çok yanlıştır. Korkutmak her zaman sebep olur. Ve çocuk da ileride psikolojik hastalıklara, idrar kaçırmalarına, içine kapanıklığa ve sürekli yatağı ıslatmalarına sebep olur. Bilakis bizlerin gereken onlara bizlerle birlikte güvende olduklarını hissettirme ve yalnızca Allah korkusu gönüllü Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'a sığınma, Allah'tan istemeyi onlara yönlendirirsek ne olur? O çocuk karakterli bir insan olur. İkincisi ise öfke. Çocuklar baba ve annelerini öfkelenirler. Bunu yemek yememe şeklinde gösterirler. Kınama ve eleştiriler öfkelenmemelinin sebeplerindendir. Bunu ana babaya isyan olarak değerlendiremeyiz. Zira onlar küçük çocuklardır. Ölendiği zaman kısa bir... cevap vermezsek onun öfkelenmesini her isteğini yermemalıyız. Bu ondan daha büyük bir hataya götürür. Lakin sakinleştiği zaman basit bir şekilde ona onun hatası açıklanmalıdır. Çocuklarımızı öfkelendiğimiz zaman Allah gelenerek elimizle ve dilimizden değiştiremediğimiz bir yanlış gördüğümüzde suratımızı asarak tavır koymak suretiyle terbiye etmeliyiz. Allah haktan çok dikkat eden kullandık. Hangi karakteri bu onların üzerinde hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Eğer karakterlerini bizler etkileyemezsek e, unutmayalım ki birileri etkileyecek. Bizler onları kendi hallerine bırakırsak e, unutmayalım ki onlar bozuk olan, tahsif etmediğimiz, hoşlanmadığımız birlerin karakterlerini aynen ne yapacak? Yine kardeşlerim çocukların eğimle dikkat edilmesi gereken huylardan bir tanesi de kıskançlıktır. O huyun üzerinde hassasiyetle durmak gerekir ki bu da nefislere yerleşen huy. çocuk babasının küçük kardeşini kendisinden daha çok sevdiğini söyler. Veya, gösterir veya anne baba bir başka arkadaşının çocuğunu kucağına alsa ona karşı bir kıskançlık duyar. İşte burada baba ve annenin bütün çocuklara eşit davranması başkasının bir çocuğu el sevelim, gel bak ne kadar güzel diyerek onun sevmesine, hoşlanmasına yolumuz gerekir. Eğer bu yap ne olur? Ortaya çıkar. Bakın kıskançlığı iki tane bela vardı. İşte nedir? Hasettir. Bunun geldiği rivayete baktığımızda Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bu iki hasletten alakalı. Geçmiş ümmetlerden iki haslet var size de sirayet etti. Bu haset ve kindarlık diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Ve e, dikkat edin diyor. Sizler diyor iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Araselamı ne yapın? Yayın diyor. Demek ki selam yoksa kardeşlik de yok. Kardeşlik yoksa cennet de yok. Demek ki ufacık demek ki kıskançlık terbiye altına alındığında otomatikman bu pis soyulan dini traş eden kindarlık ve hasette insandan ne yapıyor? gidiyor. Düşünün hangi ortam olursa olsun insanlar bir araya geldiğinde toplandığında isterse bir internet ortamı olsun olmayınca müm mümkün değil. Kardeşlik var mı? O da mümkün değil. Cennet? O hiç değil. Demek ki selam bir şeylere neyi bağırma şeyin yoksa o ortamada niye gelirsin? Bu münafıklıktan başka hiçbir şey nedir? Çocuğun o terbiye verilirken dikkat edilmediği şeyler ileride ne yapıyor? Yansıyarak gidiyor ve her yere belki nifak tohumlarının ekilmesine sebep oluyor. Onun için kardeşlerim kıskançlık dediğimiz bu huyun çocukların üzerinde hakikaten dikkat edilip gerekir. Yine çocukları bu din için gayret sahibi olacak şekilde o bulunduğu merheç üzerine teripmeleri gerekir. Bu için de sahabe ise onlar çocuklara ne yapmalı? Adayları bunlara öğretilmeleri ve o şahsiyetleri örnek almaları ne yapmalı? Unutmayalım ki bunu yapmazsak bizim yaşamış olduğumuz dönemlerde Texas, Promekiz, Kızıl Maske neydi başka? Bilek yani Amerikan kültürünün, Avrupa kültürünün kendilerine has kahramanlıkları ne yaptı? Foto romanlar olarak yazılarak Bizlere ne yapıldı? Okutuldu ve öğretildi. Ve şu toplumun karakterlerinden yoğrulan insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ama kendi inancımızın, kahramanlarının hayatları çocuklarımıza öğretilirse ne olur? O kültürle, o eğitimle, o havayla çocuklar birbirini sever ve aynı karakterli işleri de ne yapar? Yaparlar. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Yine Çocuklarımızın en önemli meselelerinden biri ileride birçok muammaya yol açmayacak meselelerden birisi onları maharet kazanma meyiline artırmadır. Her çocuğumuzun meyli olduğu bazı vasıfları vardır. Yani kabiliyetleri dediğimiz, kimi terziliğe, kimi çöpçülüğe, kimi çobanlığa, kimi çiftçiliğe dediğimiz Çocuklarımızın bu maharetlerini keşfedip ona göre ne yapmalı? Yönlendirmeliyiz. Bunu yapmadığımız zaman ileride hakikaten belasını ne yapar? Toplum hem de kendileri çeker. Öyleyse çocuklarımızı ufacık yaştan o kabiliyetlerini hissedip ona göre yönlendirmemiz gerekir. Yine kardeşlerim çocukların hayatlarının başlangıcında hızla yeni kelimeler öğrenirler. Bunları anne ve babalarına konuşurlar. Baba ve annelerin de çocuklarıyla konuşmalarında veya onlara fasih İslam'ı kıssalar anlatmak suretiyle kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri gerekir. Eğer çocuklarımızın kelime haznelerini genişlet, genişlettirme o dağarcıklarını zenginleştirmezsek düşüncesi de hafsalası da bir olayı değerlendirmesi de veya bir vakayı kelimelere dökmesi de ne yapacak? Kısırlaşacaktır. Belki kendi yaşadığı toplumda bile konuşma aciziyeti olan insanlardan olacaktır. Ama ufak yaşta o çocuğu o şekilde yönlendirirsek ne yapar? O çocuk hakikaten konuşan, kendine güvenen ve kelimelerin üzerine basa basa konuşan insan olur ve hakikaten de dinimizin üzerinde kelimelerin çok çok büyük nedir? Etkisi vardır. Düşünün bir tevhid kelimesini el alın. Bir iman kelimesini el alın. Bir tabut kelimesini el alın. Bir tuğyan kelimesini, bir nit, bir şirk. Bunların hepsi nedir? İşlerine başka kelimelerle izah edilen önemli kavramlardandır. Eğer çocuklarımızın kelime dağarcıkları azsa o zaman bunları anlamakta da ne yapacak? çok zorluk çekecek ve bir eğiticinin yanına o çocuğumuzu gönderdiğimizde o çocuğumuza bir şeyler öğretirken o adamda tahammül diye bir şey ne yapmayacak kalmayacak bir gün bir yere gidiyorduk arkadaşlarla hakikaten ilginç hayret etmeyin yoldan geçerken abi dedi bu ne ağacı ben söğüt ağacı dedim söğüt bu mu dedi yani ismini duymuş Acı gör, hiç görmemiş. Ben geçerken ikide bir gösteriyordum. Bak bu Söğüt ağacı. Tamam abi biliyoruz ya. Ondan sonra bu unutmuş gene. Bu ne ağacı dedim. Rastgele bir ağaç gösterdim. Bu ormanda yedi ağaçtır var ya. Onlara da Söğüt diyor. O mahde getirdi. Kocaman bir Söğüt ağacı. Bu ne? Ee, o onun diyor büyük babası diyor. İhtiyarlanmış bozulmuş diyor. Soyut bu da diyor. O bakası diyor. Yani çocuk eğer ufak yaşta toplumda gözün önündeki bazı şeyleri hesaplayarak ebeveynleri öğretmezse yapıyor, yol açıyor. Eğitimde de öğreten insan karşıdakinin belli bir şeyleri almadan geldiyse bir de onları öğretecek. Bu sefer asıl öğretmesi gereken meselelerde onun tahammülü ne yapar? Kırılır ve o çocuk da hakikaten başarılı olamaz. Onun için çocuklarımıza ne yapmalıyız? Bunları ufak yaşta öğretme haznelerini geliştirme yoluna gitmeliyiz. Ve kardeşlerim anne babanın en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri çocuğuna sevgi göstermesi, onu öpmesi ve takdir etmesi. Bunlar hakikaten çocuğun üzerinde çok çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Sevgiyi vermesen, öpmesen, o çocuğu takdir etmesen, inanın o çocuklarda birçok boşluklar meydana gelir. Hatta topluma bakın, bir baba, babasının yanında kendi çocuğunu dahi kucağına alamaz, öpemez. Sonra bakıyorsun o toplumda yetişen çocuk merhametsiz, ana babayı saymayan. Sonra bakıyorsun dedelerin torunlarını hiç kucaklarından indirmediklerini görüyorsun adam kendi çocuğuna hasret kalmış torununda buluyor o duyguları e torununa vereceğine bir adam önce çocuğundan başlasana bu işe bu sefer çocuğuna vermediğini torununa verince bu sefer o torun arsız, şımarık hatta hukuka gelmeyen bir çocuk olup çıkıyor onun için her hak sahibine hakkını ne yapacak vereceksin çocukların bu huylarına da ne yapmalı dikkat etmeliyiz Yine kardeşlerim çocuklarımıza başarıyı hissettirmemiz gerekiyor. Babaların anaların önlerindeki hedefleri zayi etmemeleri gerekir. Bu çocukların hayatta hedeflerini gerçekleştirme başarısıdır. Ve bu hedef alemlerin Rabbi olan Allah'a kurup da kitap ve sünnete uygun hareket etmedir. Bu dünyevi meselelerdeki başarılardan gafil olmak anlamına gelmez. Düşünün Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlardan kimisi şöyle der Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ve ahirette bir iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin Ya Rabbi. O kadar aile vardır ki kardeşlerim çocuk isterler Allah onlara çocuk verir. Peki çocuğu verdiğinde o çocuk onlara emanet değil midir? Onlar için aynı zamanda bir sadakayı cariye değil midir? İşte o çocuklarımızı İslam fıtrat üzerine yetiştirmezsek fıtratlarını bozarsak onlar sadakayı cariye değil bizim için ne olur? Bir azap kapısı olur. Allah muhafaza. Allah'tan her zaman hayrı isteyelim. Hayrı işleyelim. Ve unutmayalım ki eğer biz salihlerden olursak salih amel işlersek Allah Azze ve Celle bizlere çocuk dahi verse Keyif suresini hatırlayın doğuştan kafir ruhlu olan o çocuğun kafasını koparıyor mu hazır? Neden? Neden koparıyor? Çünkü onun ana ve babası alihlerdendi. Bu çocuk yaşasaydı ana ve babasına zarar verecekti diyor. Allah Azze ve Celle senin salih amel küfre, şirke veya o amelleri heder edecek bir şeyden dahi ne yapıyor? mahrum ediyor. Düşünün eğer sen salih amel işleyenlerden birisiysen emzik ki çocuğa da sana hakkı söyletebilir. Atla ana atla ahiret azabı ateşi, cehennem ateşi bundan daha yakıcı diyor. Düşünün eğer biz bu şekilde hareket edersek Allah da bizi bunlar gibi yapar? Hayırlı kılabilir. Bunları güzel yakalamamız gerekir. Yine kardeşlerim, demin de dediğim gibi, ana baba çocuğuna öyle bir davranmalı ki onlara saygıyı vermeli ama bağımlı kılmamalı dedik. Yani çocuklarımızı serbest bırakmamız gerekir. Onların kahas hürriyetlerinin olduğunu hissettirmeliyiz. Yani kendi başına yürümeye, koşmaya, konuşmaya, bağırmaya, çukur kazmaya ihtiyaç duyan bu çocukların kendi tabiatlarıdır. Bunları ondan mahrum etmemeliyiz. Ama onların o hareketlerini kontrol altına ne yapmalıyız? Almalıyız. Fakat o çocuk kendine has bir hürriyetin yani seçme hakkının olduğunu ne yapmalı? Bilmeli. Aynen biz kulluğu anlatırken ne diyorduk? Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor ama iman eden de küfreden de açık delillerden sonra inansın açık delillerden sonra ne yapsın küfür etsin diyor hür olduğunu kendi ayağının üzerinde duracağını öğretmeliyiz ama hedefi de ne yapmalıyız göstermeliyiz ama o seçimini her zaman hayırda kullanmaya ne yapmalı çalışmalı bu da ana babanın meziyetlerinden bir tanesi <gülüyor> bundan da kardeşlerim ortaya hemen onun insanlarla arkadaşlık yapmasına sebep kılmalıyız. Çünkü yaşadığımız ortam biliyorsunuz bir sosyal ortamdır. Yani insan daha başında yaşamıyor. Tek başına da yaşamıyor. Toplumda yaşıyorsa öyleyse bu toplumda iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bizler öyle yapmalıyız ki Çocuğumuzu salih insanların Çocuklarıyla Hayırlı insanların çocuklarıyla Zeki olanlarla ne yapmalıyız Yönlendirmeliyiz Çünkü insanlar her zaman Ünsiyeti sever Birbirine olan muhabbeti ilgiyi sever Kimde ünsiyet varsa ilgi varsa o çocuk ona ne yapar Meyleder Ve o meylettiğindeki karakter huy davranış neyse onu aynen ne yapar alır. Sen ne yaparsan ya hepsi orada bir anda kap önüne dökülüverir. Öyleyse çocuğumuzu her yönünü kontrol ettiğimiz gibi salih insanlarla da arkadaşlığı ne yapmalıyız? Almalıyız. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam salih insanlı arkadaşlığıyla kötü insanlı arkadaşlığını tarif ederken nasıl tarif ediyor? Kişinin arkadaşı koku satansa gittiğinde ya koku siner ya ikram edilir, ya da satın alırsın diyor. Yani mis gibi kukarsın. Ama arkadaşı demirci körüğünde çalışansa ya is bulaşır, ya etin yanar ya da oradan sana bir şey muhakkak silah eder diyor. Ve halk arasında da dikkat ederseniz kişiyi sorma, arkadaşını sor. Her arkadaş arkadaşına uyarlar. Veya bizim bizim baka baka kararır Arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu ne yapayım? Söyleyeyim derler. Onun için demek ki ana babaya düşen en önemli meselelerden birisi buraya kadar dikkat ettiği gibi onun da arkadaşına ne yapmanı Dikkat etmeli. Yine kardeşlerim, çocukların en önemli huylarından birisi kendine olan güven duygularıdır. Çocuğun bu huyunu güzel keşfedip güzel yönlendirmeli ve onun kendisine güven duyacağı hal ve hareketlerle ne yapmalıyız? Donatmalıyız. Ona bazı işler söylemeli ve onun onu yapabileceğine dair teşvikte bulunmalı ve yapabileceği işler onlara ne yapmalıyız? Söylemeliyiz ki o da kendisine ne yapsın? Çünkü bu konudaki dikkatsizlik ileride o çocuğun hep bir başkalardan üzerine yük olmasına sebep olacaktır ki ne bizde bir tanıyan yıkır, ne de onu tanıyan bırakır. Burada da dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi ihtiyaçların giderilmesini ve annelerine bırakmalarıdır çocukların. Eğer bir çocuk kendi ihtiyacını giderebilecek durumdaysa onu onun yapabileceğini ne yapmalı? Teşvik edilmelidir. Eğer bir insan kendi üzerine yapması gereken bir şeyi yapmaz, hep bir başkasından isterse bu sefer nefislerde ne olur? Tembellik meydana gelir. İşte bu ortaya çıkan tembellikte her isteklerinde kendilerini yormadan hep yakınları bir başkalarına gitme ihtiyacı getirir ki o da o çocuğun kendine güven duymadığını, anne ve babanın onu yetiştiremediğini ortaya getirir. Hayatta zorluklarla karşılaşan çocuk her isteği ona talebinde gayret etmeden gelecek değildir. Geleceğini zannederse hep ne yapar? İçine kapanır ve birçok hallere düşmesine sebep olur. Öyleyse çocuklarımızı kendilerinin yapabileceği, edeceği işlerde onları kendilerinin işlemelerine yönlendirmeliyiz. Bizler ya bu çocuk ya on adına ben yapayım demeyeceğiz. Yine kardeşlerim buralara kadar dikkat ettiğimiz gibi çocuklarımızın da birer davetçi olmasına çok dikkat etmeliyiz. Onları birer davetçi olarak hazırlamalıyız. Onun gönlünde Allah Azze ve Celle'ye davet etme hissini ihya etmeliyiz. Çünkü çocuğun nurla ve ışık yayan küçük bir davetçi olması ne demek? Pırlak tarihlerimize bakın küçük çocuklarımıza Allah'a davet yolunda rehber olabilecek o kadar çok örnekler var ki hangi birini getirelim? Hangi birini? Sahabelerin hayatlarını okuyun ve onların çocuklarının yaşantılarını okuyun hepsinin birer önde misal olduklarını görürsünüz. Neden bizim çocuklarımız olmasın? Neden biz onları bir davetçi ruhuyla yetiştirmeyelim? Eğer Bizden onları öyle yetiştirmezsek inanıyorum kimin davetçileri olduğunu anlayamayız. Bir çalgı bir çenge olduğunda hemen köçek gibi oynamaya başlarlar. Dansuz gibi oynamaya başlarlar. Hemen oradaki Allah düşmanı olan Allah'ın dinine isyan eden insanların çalgı çenge eşliğinde söylediği sözleri çocuklarımız da ne yapar? Söylemeye başlar. Onların yüz ifadeleri neyse onlar da takınır. Ama Bizler çocuklarımızı Allah'ın ilamıyla, Resulullah'ın sünnetiyle yönlendirirsek onlar gittikleri her yerde koydukları tavır, yaşantıları, hareketleri insanların daha çok etkilenmelerine ne yapacak? Sebep olacaklar. Düşünün ufacık bir çocuğun söylediği sözle büyük çocuğun söylediği söz arasında hakikaten fark vardır. Demin de dediğim gibi orada ateşi görüp de geri çekilen, duran o kadın kimin sözüyle ateş ateşadı? Emzikte konuşan bir çocuk atla ana atla deyince ne yapıyor? Herkes atlıyor. Yine Cüreviç meselesini hatırlayın. Kendisine iftira eden kadının, orospu olan bir kadının sözüne inanıp evini yıktılar mı? Şanını karakterini zedelediler mi? İftira ettiler mi? Cüreviç sadece güldü. Neden güldüğü sorulunca ben bir gün namaz gördüm. Annem namazdayken beni çağırdı. Namaz mı annem mi diye tereddüt ettim. Üç kere çağırdı. Üçünde de namazıma devam ettim. Annem de bana beddua etti. Fahişe kadınların iftirasına uğrayasınız diye. İşte ona güldüm diyor. Ve çocuğu istiyor. Çocuğu kucağına alıyor. Ey çocuk baban kim dediğinde falan çoban diyor herkes ufacık çocuğun o söylediğine inanıyor mu? Çocukların davette hakikaten çok büyük etkisi vardır. Hakikaten büyüklerden çok çok daha büyük etkisi vardır. Öyleyse çocuk diyerek geçmeyelim. Onların üzerinde hassasiyetler ne yapalım? Duralım. Bu misalleri çoğaltmanız mümkündür. Yine kardeşlerim çocuklara ümitsizlik Hastalığını aşılamayalım. Çünkü ümitsizlik başarısızlığa götürür ve ömür boyu karamsar olmalarına ve hatta Allah'tan gayrı her şeye kulluk yapmalarına sebep oluruz. Babaların annelerinin kalplerine ümitsizlik yolu açmamaları gerekir. Zira onlar bu büyük emaneti yüklenmiş, çocuklarını sahih İslam terbiyesi üzerine yetiştirirken sabırlı olmalı Onları bu din için çalışmaya ve varlıkların gayresi, gayesini gerçekleştirmeye hazırlamalıdır. Bu gaye ise bizi yarattığı halde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamadır. Bu çocuğa ufacık yaştan itibaren ne yapmalı? Aşılanmalıdır. Çünkü bizim fıtratımızın icabı Rabb'i bilme, yaratılışımızın icabı ise her sözde, her işte, her amelde Allah'a ne yapma? Birlemedir, unlamadır. Bunu çocuğa ne yapmalı? Vermeliyiz. Yine kardeşlerim, sabır dediğimiz duygunun çocuktaki terbiyesi çok çok önemlidir. Sabrın ne olduğunu, sabrın terbiyesinin nasıl olduğunu çocuğa göstermemiz gerekir ki Kur'an'da geçen sabır kelimeleri olur. Kur'an'da geçen o peygamberlerin kıssaları olur onlarla alakalı örnekler verilerek çocuğun acılara olsun, yalnızlığa olsun, yetimliğe olsun, yoksulluğa olsun, hangi mesele olursa olsun, isterse bir köleliğe olsun, isterse bir kadını olsun, isterse bir çocuğun ölümünü olsun, bunların hepsinin birer örneklerle çocuğun ne yapmalı? Terbiye edilmelidir. Hangi noktada olursa olsun, yıkar kardeşlerim. Onun için bu meselelerin ufak yaşta çocuklarımıza ne yapmalı? Verilmeli, verilmesi gerekir. Yine en önemli meselelerden bir tanesi ise kardeşlerim istişaredir. Allah Azze ve Celle kitabında onların işi istişareylendir. Ve aleyhissalatü vesselam da sünnetinde istişare eden ne yapmaz? Pişmanlık duymaz der. Öyleyse çocuklarımızı her meselede istişareye yönlendireliyiz. Yani yine onların dediği olur ama biz yönlendirerek, kendimizden konuşmaya, yapacakları işlerde istişare etmeyi onlara huy, alışkanlık edindirirsek, en doğru meseleyi bilseler dahi istişare etmeyi ne yaparlar? Öğrenirler ve bırakmazlar. Bu da onların hayatta çok az hata etmelerini ne yapar? Sebep olur ki Allah kitabında Resulü de sünnetinde bunu ne yapıyor? Emrediyor ve bildiriyor. Öyleyse bunu da çocuklarımıza bir huy olarak ne yapmalıyız? Vermeliyiz. Yine kardeşlerim istişarenin akabinde ileri adımda istihareyi onlara öğretmeliyiz. İstihare nedir? İstişare edip de bir şeye karar veremeyince artık kalbini Allah'a açmadır. Ve vaktimi bakta iki rekat namaz kılıp Allah'a dönüp dua etmeni Ya Rabbi işimi biliyorsun meramımı da biliyorsun eğer bu iş benim hakkımda hayırlıysa kalbimi ona aç ve bu yolu bana kolaylaştır eğer bu iş akıbetim, dinim yaşantım için hayır değilse bu işi benden ne yap? uzaklaştır bu tip huyları, hareketleri çocuklarımıza ne yapmalıyız? Öğretmeliyiz. Ama dikkat edin, istişareden sonra istiharedir. Yine kardeşlerim, bundan sonra çocuklarımıza duayı, sonra yine duayı, sonra yine duayı ne yapmalıyız? Öğretmeliyiz. Çünkü dua Allah'la kul arasında bağdır. Ufacık yaştayken Allah'tan neler dilemesi gerektiğini nasıl sığınması gerektiğini çocuklarımıza ne yapmalıyız? Vermeliyiz. Eğer bu ve bunun gibi daha zikredemediğimiz huylara dikkat eder, bütün fıtri dediğimiz bu hasletlere yönlenir, teker teker üzerinde durur, Allah'ın kitabında öğrettiği, Resulullah'ın sünnetinde öğrettiği, o sahabenin yaşantısında olan bu meseleleri yakalar, hem kendimiz yaşar, hem de çocuklarımıza öğretirsek, unutmayalım ki iman eden salih ameliyat artar. O zaman korku gider, emniyet gelir ve yeryüzünde İslam ne olur? Hakim olur. Ve bizler de Allah'ın razı olduğu insanlar derecesine yükseliriz. Ve ahirette çocuk birbirinden kaçan değil, birbiriyle sevişen ve Allah'ın razı olarak cennete girdiği insanlardan oluruz. Allah'ın hakta yarışmayı hakta uğraş bile hep beraber olmayı hayrı öğrenip yaşayan yaşatan sanlı kullarının arasına bizleri de koysun. Rabb'a salih çocuklarını da salih fıtratlarını ve ilime rahmetine ki Allah'ın ve hamdince eşeden la ilahe illallah ve elhamdülillahi rabbil Şunlarınız varsa kekin altını tamam. Selamun Aleyküm Selamun